Ben FM efem, FM şan efem. Türk yer adı onlar, Türk yer adı onlar, material copyright Perişan, Luz, Şen, Music, FM, Los Gatos, FM. California TM Century Incorporated. In Perşan, FM. FM. Perşan, FM. O, o, o, radio, Dünya radiosunda, ben şan dünya Radyosu'nda ben şan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 Kozmik odasına girdi ve şok gerçekleri ortaya çıkardı. Aha dinleyin dinleyiciler. Birinci bölüm. Birinci, birinci Dinleyiciler şu anda Türk gündem'i yani Türkiye gündemini değiştirme merkezindeyiz. Türkiye ve dünyada ilk defa bir pasın kuruluşu Puriya Kiri kendimizi çaycısı olarak tanıtıp içeri kirduk. Allah sizi inandırsın, çok zorluklar çektik. Şimdi bu gündem değiştirme merkezinde gündemin nasıl değiştirildiğini öğreneceğiz. Vücudumuzun muhtelif yerlerinde küzlü mikrofonlar ve küzlü kameralar var. Her şeyi bir bir kaydediyoruz. Söylediğim gibi ben çaycı gibi keyindim. Bunlar da çaylar. Hacan kimse yok müdür? Ben çaycı Tursu. Hoop! Alo uşaklar ben çaycı Tursun diyorum kimse yok mu bir Allah'a kurumuşsun Çaylar geldi diyorum ya Kimse yok aslanım burada e, Kimse yok diyorsun Ha sen o zaman sen kimsin Yoksa sen hırkız mısın ulan Uzatma aslanım burası gizli bir yer Kimse yok tamam mı defol buradan e, Kirmenin yasak olduğunu biliyorum ama ben çaycı Tursun Az önce buradan bir arayıp iki tane çay istedi ben de çayları durdum. E fena mı yaptım canım Burada kimse çay istemedi aslanım Hadi çek git ama e, aman nasıl olur buradan çay istediler ne yani şimdi ben ha bu çayları poşuna mı durdum? Onları yere mi tokatçım? Allah çarpar adamın yaz otur künü otur ya <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam be, uzatma ver. Buyurun sayın abecim. Tavşan kanı çaylar. Bak ha bu çaylara bak. Bana baksana. Sen huh. yenisin galiba. Seni ilk defa görüyorum lan. Nerede öteki çacı? Uy haçsan sen Nuri'yi soraysın. He, he Nuri'yi sorayım. <gülüyor> söylemesi Nur'un ağabeyciğim. Nuri'nin nasıl oldu da cenazesi için memle çatıcı <gülüyor> Vay be. Demek bizim Nuri evliymiş ha. Ya hem de beş tane de uşağı var. Ne diyelim Allah rahmet eylesin. Eee ne bekliyorsun oğlum? Hareket saatin geçti be. <gülüyor> Açan şey diyeceğim ben ilk defa aldığında ha buraya geliyorum da. E, çok merak ettim. E, acaba ha burada kizle kizle ne iş yaparsınız ya? Sana ne lan? E sana ne olur mu canım? Her gün çaykedar yürüyor, çaykedar durduğumuz yere pilmeden çaykedar olur mu? Merak dostum, bir çaycı için çok meraklısın ve çok soru soruyorsun. Soru soranları hiç sevmem, hiç sevmem. Haklısınız çok soru soruyorum. Ben de çaycı olmadan önce kazacıcı olmak isteyiydim. En iyi olmadın. Sormayasın, kaynanam ol değilsin olamadım. <gülüyor> Allah kaynanan öldüğü için mi? Ee? Ulan bu çaycıların da hep Kaynana söylüyor be. Galiba Kaynana seni hiç sevmiyor ha? Doğrudur, kaynanan beni hiç sevmezdi Allah rahmet eylesin. Ha böyle bir kerecik olsun, bir yerde yemek yanırken, yemeğin üstüne oraya gidemezdi. Bildiğin gibi değil. Bir yerde yemek yanırken, yemeğin üstüne oraya gidince... <gülüyor> Kaynanan seni çok seviyor, uşağım teller. Çok ilginç bir hayat hikayem var. İlginç olduğun kadar da saçma. Ama ne yalan söyleyeyim, kanım sana çok ısındı. Sağ olasın, benim de kanım sana çok ısındı. Açın sana, provokotu diye miyim? Tabii tabii, ne de Bak dostum, şimdi sana burada ne iş yaptığımızı anlatacağım. He. Ama kimseye söyleme, tamam mı? Yoksa gündemi senle değiştiririm? AB aybediyorsun kime söyleyeceğim ya? Vallahi söyleriz ama ha bula, hamsi yemek nasıl olması. Bak şimdi burası tür gündeme. Yani Türkiye gündemini değiştirme merkezinin ana kumandası. He. Biz de burada gündemi değiştiriyoruz. E demek Türkiye'nin gündemini değiştiriyorsunuz. Evet. E, çok değişik bir iş yapmıyorsunuz. E bu kadar değişik gündemin nereden buluyorsunuz ya? İşte bu gördüğün ana kumandadaki düğmelerden. Apollo ne kadar çok düğme var burada. Şimdi diyelim ki gündemin ne yapması lazım? Değişmesi lazım. He, gündemin değişmesi lazım. İşte bu durumda bize haber gelir ve biz de bu önümde görmüş olduğum düğmelerden birine basarak düğmelerin ucundaki bazı gazete ve televizyonlara sinyali göndeririz. Oradakilerde sazan gibi atlarlar ve böylece gündemi anında değiştirmiş oluruz. <gülüyor> Vallahi yani helal olsun sizi büyük bir şaşkınlıkla dinliyorum. Kim bilir ne kadar zevkludur. <gülüyor> sorma, sorma çok zevkli. E şey diyeceğim, ha bu düğmelerin üstünde Panu Algan yazay e Sibel Çan, Televole, irtica Neyin yazay E dikkat ettim, en çok da ha bu irtica tüymesi açılmış. Neredeyse düz olmuş. Herhalde en çok ha bu irtica tüymesini kullandınız. Evet doğru, en çok bu düğmeyi kullandınız. <gülüyor>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 ...yakında İbrahim Tatlıses'in şok irtica kasetini piyasaya sunacağız. Uy, Demiyorsun! Dedim bile. Hadsan İbrahim Tatlıses'in de bir şok irtica kaseti var idi. Sen ne diyorsun be? İsmail Türüt'ün bile var. Uy, Demiyorsun demek İsmail Türüt'ün de var he? Var. Hem de ne kaset? Hadsan sizden korgulur. Ha bu İbrahim Tatlıses'in şok irtica kasetini dinleyebilir bilmiyorum Olmaz. Olmaz daha kasetin zamanı gelmedi. Pah bak sağa, bugünkü çayları pedava vereyim. Yalanız ha bu kaseti din edersin bari, ne olursun. Olmaz dedim aslanım. Zamanı gelmeden olmaz. Ulan ne kadar inatçı bir adamsın be. Sanki yedik kasetini. <gülüyor> Git. Ha sen be. Ha ne var? Devamı gelecek bölümde. Perişan. <gülüyor> Efra. Türkçe radyolar, Radyoları, Türkçe Radyoları, Türkçe Radyoları Perişan, Perişan radyolar. Efe'm şimdi bu kadar, Perişan Efe'm her gün çift saatlerde yalnızcağı Dünya Radyoları ah. dinleyin dinleyiciler <gülüyor>